İnnellezîne keferû sebâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn. Bu cümlenin mahabliyle cihet-i nazmı. Arkadaş, Cenâb-ı Hakk'ın sıfatı ezeliye âleminde biri celali, diğeri cemali iki türlü tecellisi vardır. Celal ile cemal'in sıfatı ef'al âleminde tecellisinden lütuf ve kahır, hüsn ve heybet tezahür eder. Ef'al tecelli edince Tahliye ile tahliye, tezin ile tenzih doğar. Asar ve amal aleminden alemi ahirete intiba edince lütuf cennet ve nur olarak, kahır da cehennem ve nar olarak tecelli eder. Sonra alemi zikre inikas edince biri hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra alemi kelamda tecelli edince kelamın emir ve nehye taksimine sebep olur. Sonra alemi irşada intikal edince irşadı tergib ve terhib, tepşir ve inzara taksim eder. Sonra vicdana tecelli edince reca ve havf husule gelir. Sonra irşadın iktizasındandır ki havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza edilsin ki reca ile doğru yollara sülük edilsin, havf ile de eri yollara gidilmesin, ne Allah'ın rahmetinden meyyus ne de azabından emin olunsun. İşte böylece teselsül eden şu hikmetten dolayı, Kur'an-ı Kerim, ale devam tergipten sonra terhip ve ebrarı met ettikten sonra füccârı zemmetmiştir. Sual, bu cümleyle ile, innel-ebrâre lefi ne'îm ve innel-füccâre lefi cehîm cümlesi arasında ne gibi bir fark vardır ki, orada atıf var, burada yoktur? Cevap, atfın hüsnü, münasebetin hüsnüne bakar. Hüsnu münasebet her iki cümleden takip edilen garaz ve maksadın bir olmasına mütevakkiftir. Halbuki oradaki maksat burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksat Kur'an'ın methine incirar eden müminlerin methidir. İkinci cümleden maksat yalnız tahvif ve terhib için kâfirlerin zemmidir. Bu ise Kur'an'ın methiyle alakadar değildir. Sonra bu cümlenin ihtiva ettiği edzanın nazmında tezahür eden letaif cihetine bakalım. İnne ile elledine mevkilere göre ifade ettikleri nüktelerden mâda belagatça kıymetli sayılan iki nükteyi daha tazammun etmişlerdir ki Kur'an pek çok yerlerinde inne ile elledine'yi mükerreren zikretmiştir. Tahkiki ifade eden inne'deki nükte şöyle tasvir edilebilir ki inne herhangi bir cümlede bulunursa o cümlenin damını deler, hakikaten nüfuz eder ve o davayı veya hükmü aşağıya indirir, hakikate yapıştırmakla o hükmün hayali veya zanni veya mevzu veya hurafe hükümlerden olmadığını ve ancak hakayıkı sabit eden olduğunu ispat eder. Bu cümlede innenin hususi nüktesi bu ayetin muhatabı olan Hazreti Muhammed'de Aleyhissalatu vesselam şek ve inkar bulunmadığı halde Şek ve inkârı ref etmek şehninde olan inne ile karşılanması onların iman etmesi için peygamberin aleyhissalatu vesselam şiddeti hırsına işarettir. Elledine kelimesi ise göze görünmezden evvel akla görünen garip ve yeni hakikatlere bir vasıtayı işarettir. Bunun içindir ki hakikatleri tebdil ve tecdid eden inkılapları tasvir için kullanılan işaret ve vasıtalardan en çok kullanılan ne ve امساليدر Kur'an'ın tecellisiyle çok neviyeler silindi, hakikatlar yıkıldı. Onlara bedel yeni yeni neviyeler, hakikatler teşekkül etti. Evet, zamanı cahiliyete bak. O zamanda bütün neviyeler milli rabıtalar üzerine teşekkül ettiği gibi, ictimai hakikatler de taassubu kavmi üzerine bina edilmişti. Kur'an'ın tecellisiyle o rabıtalar kesildi, o hakikatler tahrip edildi. Onlara bedel dini rabıtalar üzerine yeni nevi'ler ve hakikatler ihdas edildi. Evet, Şemsi Kur'an'ın tulûu ile bazı kalpler onun ziyası ile tenevvür etti ve müminlerin nev'ini temyiz ve tayin eden bir hakikatin nuraniye meydana geldi. Kezalik o keskin ziya karşısında mezbeleye benzeyen bazı pis kalpler de yanıp kömür oldular ve o kâfirlerin nev'ini ilan eden zehirli bir hakikati küfrîye husule geldi. İşte bu hakikatı küfriyeye işaret için elledine zikredilmiştir. Ma'aza her iki elledine arasında tam bir münasebet vardır, çünkü her birisi birbirine zıt olan bir hakikata işarettir. Ve keza harfi tarif olan elin ifade ettiği beş manayı elledine de ifade ediyor. O manaların en meşhuru ahid'tir, yani gerek elden gerek elledineden. Mahdut ve malum bir şey kastedilir. Binaenaleyh Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ümeyye İbn Halef vesaire gibi mahdut ve meşhur büyük kâfirlere elledine ile işaret edilmiş olduğu ihtimali pet kavidir. Bu ihtimale binaen şu ayet gayiptan ihbar eden ayetlerden biri olur. Çünkü onlar küfür üzerine ölmüşlerdir ve aynı zamanda icazı manevînin dört nevi'inden bir nevi şu gaybi ihbarlardan tezahür eder. Sual: Kur'an zaruriyatı diniyedendir, zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı birbirine muhaliftir. Cevap: Azizim, Kur'an'ın her bir kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah'ın kelamıdır. İkincisi, Allahça murat olan mana haktır. Üçüncüsü, Manayı Murat budur. Eğer Kur'an'ın o kelamı başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa, veya Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lazımdır ve inkarları da küfürdür. Şayet Kur'an'ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olan bir nas veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım olmadığı gibi inkarı da küfür değildir. İşte müfessirlerin ihtilafları ancak ve ancak şu kısma aittir. İhtar. Mütevatir hadislerde bu hususta ayetler gibidir. Yalnız birinci kaziye teemmül yeridir. Çünkü hada ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır. Sual. Küfür cehildir. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed'i Aleyhissalatu vesselam evlatları kadar tanıyorlardı. Cevap Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder, ikincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir, lakin kabul etmez. İkincisi yakığini var, lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiiki var, lakin vicdani izanı yoktur. Sual, Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Çünkü sanatı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Sual: Küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? Cevap: Gizli olan umura şeriat, emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı illet yerine kabul eder. Binaenaleyh, itmam-ı rükû'a mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyetle hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre hükmedilir. Sual: İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? Cevap: İnzar yapılmadığı takdirde teklif de yapılmazsa ademi tecdiyelerine bir hüccet olur. Zira biz ne yapalım ne tebligat yapıldığı ve ne tekliften haberimiz var diye mucazattan kurtuluşlarına bir medar olur. Sual: Cenabı Hakk'ın onların küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar Onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal bir şey teklif edilir mi? Cevap: Cenab-ı Hakk'ın ihbarı, ilmi ve iradesi sebepten kat nazarla yalnız küfürlerine taallük etmez. Ancak ihtiyarlarıyla küfürlerine birlikte taallük eder. Bu ise ihtiyarlarını nefyetmez ki teklifi bilmuhal olsun. Bu bahsin tafsilatı gelecektir. Sual: İman etmeyeceklerini ifade eden la ve emsali ayetlere onları iman etmeye davet etmekten ademi imana iman çıkıyor. Bu ise muhal akliidir. Cevap: Onlara teklif edilen iman icmalidir, tafsili değildir. Her bir ayete, her bir hükme ayrı ayrı, birer birer iman ediniz diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lazım gelsin. Sonra küfürlerini sığgay mazi ile zikretmek hakkın tebeyyününden sonra onların küfrü kucaklayıp kabul etmelerine işarettir. Bunun içindir ki onlara karşı inzarın ademi inzar gibi faydasız kaldığına sebaun kelimesiyle işaret yapılmıştır. Sonra fevkaniyeti ifade eden aleyhimdeki ala Onların yüzleri yere yapışmış gibi başlarını kaldırıp amirlerinin sözünü dinleyemediklerine işarettir. Ve keza manaya bir zarar ve bir halal iras etmeyen ve terkine tercih edilen aleyhimin zikri Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a nazaran inzarın ademi inzar gibi olmadığına işarettir. Zira inzarda ecrü sebep vardır. E'envertahum tehum emlem tündirhum cümlesindeki hemze ile em müsavatı ifade ettiğinden sebaun kelimesine tektir yahut sebaun kelimesinden müsavatın bir manası hemze ile em'den ikinci manası irade edilir çünkü müsavatın medarı ya ademi faidedir veya mucibin ademi vücududur sual İstifham şekliyle müsavatı ifade etmekte ne mana vardır cevap yapmış olduğu fiilinde bir faydası olmayan muhatabın fiilinin faydesiz olduğuna latif ve muknyane bir vecihle ikaz edilmesi ancak istifam ile olur ki muhatap fiilini düşündükten sonra kötü neticesini nazara alarak kalbi mutmain olsun. Sual: Sebahun kelimesi inzar ve ademi inzardan mecaz ise aralarındaki alaka nedir? Cevap: İstifhamın müsavatı tazammun etmesidir. Zira istifam eden adamın bilgisine göre vücut ile adem mütesavidir. Mahaza bu gibi istifamlara verilen cevaplar Alelekser şu müsavatı zimniye ile verilir. Sual, Mazi sigas ile inzardan yapılan tabir neye işarettir? Cevap: ikincici ve üçüncü inzarlara lüzum kalmadığına işarettir. Yani yaptığın inzar fayda vermedi, bundan sonra da faydesiz kalır. Sual. İnzaret faydenin bulunmaması zahirdir. Emlem tundirhum kaydında ne fayde vardır? Cevap: Sükût etmek bazen muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur. Sual: Kur'an-ı Kerim başka makamlarda terhipten sonra tergip de yaptığı halde burada tergibi terk etmiştir. Esbabı nedir? Cevap: Küfür makamına ancak terhip ve tahvif münasiptir. Hem de küfür gibi mazarratları defetmek, cenneti kazanmak gibi menfaatlerin celbinden daha evla ve daha tesirlidir. Mahaza buradaki terhip, tergibi de andırıyor. Çünkü inzar ve ademi inzarı gören hayal, ziddiyet münasebetiyle derhal tefsir ve ademi tefsire intikal eder. Azizim, her bir hükmün başka şeylere hizmet eden çok manaları olduğu ve her bir hükümden takip edilen gizli maksatlar bulunduğu ve bu kelamın da Hazreti Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam işaret eden manaları olduğu gibi küfrü takbih etmek maksadıyla büyük bir ölçüde tenkiratta bulunmuştur ez cümle. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın görmekte olduğu zahmetlerin tahfifine ve göstermekte olduğu hırs ve şiddetin tehvinine medar olmak için manay harfi kabilinden bazan imalarda bulunmuş ve eski rasullerin hallerini nazara alarak Onlara iktida ile teselli yollarını göstermiş ise de bu bir kanunu fıtriidir, Tahammül ve inkiyat lazımdır diye lisan-ı haliyle ilan etmiştir. Bu ayet "Valahum azabun azim" cümlesine kadar bütün ile, küfrü takbih ve tenfir ile nehyeder ve ehli küfrü tehdit ve tahvîf ile küfürden terhib eder. Ve keza bütün ile küfrün büyük bir musibet olmakla beraber Lezzeti yok, elemi var. Nimeti yok, nikmeti var diye ilan eder. Ve keza bütün cümleleriyle küfrün her şeyden zararlı olduğunu tasrih eder. Evet, onlar iman etmediklerinden ve cevheri ruhu ifsat ve bütün elemleri içine alan küfür musibetine maruz kaldıklarından lem yu'minu ye bedel keferu tabiriyle işaret edilmiştir. Ve keza la yetrukunal küfra kelimesine bedel Lâ yu'minûne tabiriyle onların büyük musibete maruz kaldıkları gibi pırlanta gibi cevheri imaniyi de kaybettiklerine işarettir. Ve keza Allahu ala kulûbihim cümlesiyle kalp ile vicdan nuru iman sayesinde hakayık-ı ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalat hayattar ve ziyadar oldukları halde küfrün ihtiyar edilmesiyle, zulmetli, ıssız, haşerât-ı muzırra yuvasına inkılab ettikleri için, mühürlenmiş, kilitlenmiş ki, o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan içdinab edilmesine işaret edilmiştir. Ve keza, ala سَمْعِهِمْ kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar, nuru iman ile ışıklandığı zaman, Kainattan gelen manevi nidaları işitir, lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nagamatını ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her neviden den kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri ve rabbani aşkları intiba ettirmekle, kalpleri, ruhları nurani alemlere götürür, pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak küfür ile tıkandığı zaman o leziz manevi yüksek savtlardan mahrum kalır ve o lezzetleri ihra eden avazlar matem seslerine inkılap eder. Kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fiktanı ile ebedi yetimlikler, malikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir ki şeriatca bazı savtlar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, rabbani aşkları miras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehveti tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Ve ala ebsarihim gışabe. Bu cümleyle rüyete yani göze ait büyük bir nimet ebasariye'nin küfür ile kaybolduğuna işaret edilmiştir. Zira gözün nuru nuru imanla ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanlar ile müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün göz bebeği de bal arısı gibi bütün kainat safalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şiralarından vicdanda o tatlı iman balları yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer, bütün hakayık-ı kevniye nazarından gizlenir, kainat ondan tevahuş eder. Kalbi ahzan ve ekdâr ile dolar. "Ve lahum azâbun azîm" cümlesiyle küfür şeceresinin ahirete ait zakkum gibi semeresine işaret edilmiştir. "Lâ yu'minûn" kelimesi ise inzar ile ademi inzar arasındaki müsavata nasd ederek "sebâun" kelimesine tekitttir.